إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bugün 6 Şubat 2010 Cumartesi 3 Esas Şerhi Derslerimizin 18. Dersi Tevfik Allah Azze En son müellifin şu sözlerini açıklamıştık. el Mertebetü Tühtaniye. İkinci mertebe El-İmanı. iman mertebesidir. Ve bid'un ve sebi'une şube. Bu da 70 küsür şubedir. Fe alaha la ilahe illallah en la ilahe illallah sözü. Ve adnaha imatatul eza anittariq. En altı ise yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaktır. haya شُعْبَةٌ مِنَ iman <الْإِيمَان> Hayat-ı imanından bir şubedir. Geçen ders buraya anlattık. Bu ders ise müellifin sözleri şöyle devam ediyor. Kaldığımız yerden. وَاَرْكَانُهُ Yani bu imanın rükünleri Sittetun altıdır. اَنْنُؤْمِنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman etmemiz ve melaiketihi ve meleklerine ve kutubihi ve kitaplarına ve rusulihi ve rasullerine ve liyumil ahiri ve ahiret gününe ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi kadere içinde bulunan hayra ve şerre bunlara iman etmektir. ve delilu ala hadihil erkanisitte bu altı rüknün delili Allah subhanahu teala'nın şu kavledir. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بر يعني iyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Walakinnal birr ancak bir hayır iyilik. Men amena billahi ve'l-yawmil ahire ve'l-malaiketi ve'l-kutubi ve'n-nebiyyin. Allah'a ahiret gününe meleklere kitaplara ve peygamberlere iman etmektir. budur. Şimdi buraya dikkat edecek olsak abi. Şey yok. Kaderi daha zikretmedi. Yani ayette kader yok. Kader'e da ayrı bir delil zikrediyor ayetten. Ve delilül kader. Kaderin delili ise kavluhu teala. Allah Subhanahu ve teala'nın şu kavludur. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir kader üzerine yarattık. Şimdi bunları anlatalım inşallah. Diyor ki Allah Subhanahu ve teala'nın bugünkü ders biraz Şu manada da hoş. Yani böyle biraz hafif bir ders. Manu olarak. Yani böyle herkesin rahat dinleyip anlayabileceği, böyle basit e, şeyleri anlatıp dersi bitireceğiz. Ama önemli tabii. Şimdi düşün ki abi bir ders ortamındasın, bir ortamdasın veya bir, birilerine bir şey tebliğ ediyorsun. Bu da anlamı o noktada güzel. İcmali olarak imanın rükünlerinden bahsedeceksin. Değil mi? Diyorsun ki iman. Allah'ın meleklerine, kitaplarına, ne bilir. iman. Ahiret gününe, kadere, hayra ve, hay, ha, içinde bulunan hayra ve şerre ne? iman etmek. Genel olarak bu. Şimdi bunları toplu olarak anlatacağınız zaman, ehl-i sünnet alimleri böyle çok hoş, tatlı bir şekilde, böyle çok güzel yani. Ee, hem icmali olarak ama hem de faydalı, tertipli, düzenli olarak bunları anlatmışlar. Mesela derler ki iman dört şeyi kapsar. Allah'a iman. Tamam Dört şeyi kapsar. Bir, Allah Subhanahu ve teala'nın varlığını, iki, Üç, uluhiyetine. Dört, isim ve sıfatlarına iman. Bu kadar. Sonra kitapları böyle yapmışlar. Peygamberleri bu şekilde böyle bölmüşler. Şimdi bunları hızlıca anlatalım inşallah. Diyoruz ki, bunlardan bir tanesi ne? Allah'a ilkine Allah'a iman. Diyoruz ki dört şeyi kapsar. Bu dört şey ne? Bir, önce Allah'ın varlığına inanacaksın. Bu dört temeldir aslında. Yani tavsile gittiğinde çoktur. Asıl dört temel şudur. Allah'ın varlığına inanacaksın. Sonra rububiyetine en önce. Bazıları varlığıyla rububiyetini ayırmamış. Aynı şeylerdir demiş. Çok önemli değil. Sonra uluhiyeti. Sonra isim ve sıfatları. Tamam. Sonra demişler ki başa alıyoruz. Allah'ın varlığına iman. Bu varlığına imana dört şey delilet eder. Dört şey delilet ki Allah'ın varlığına imana, olan var olduğuna delilir. Dört şey. Bunlardan birincisi fıtrat, ikincisi akıl, üçüncüsü his, dördüncüsü din. Tamam. O zaman... Allah'a iman dört temeli kapsar. Birincisi varlığına iman, rububiyetine iman, Ulûhiyetine iman, isim sıfatlarına iman. Varlığına imana dört şey herhalet eder. Bu dört şeyden fıtrat, akıl, his ve din. Fıtrat ne? İnsanlar Allah subhanehu ve teala, bir yaratıcının varlığına e, programlı şekilde yaratılmıştır. Fıtriyidir bu. Bunu herkes bilir kendi nefsinde. İkincisi akıl. İnsan düşündüğü zaman bir yaratıcının olduğunu, akıl zaten delalet ediyor. Üçüncüsü his. Biz bir yaratıcının olduğunu hissediyoruz ne manada? Yani mesela örnek, bugün nice insanlar var. Belki en ateist, kafir bir insan bile başı sıkıştığında, mesela Mekkeli müşriklerin bile yaptığı, başı, başı sıkıştığında mesela insanın bir dua ediyor. Yani artık başka sığınacak hiçbir kapı bulamayınca aniden böyle kalp ona yöneliyor. Ve bir bakıyorsun ki bütün o sıkıntılar aniden giderilebiliyor. Yani hissen biz bunu gördük. ...hisle akıl arasındaki fark alınır... ...his yani yaşayarak gördüğümüz olaylar. Yani hiç sen öyle bir zor durumdasın ki... ...belki düşünüyorsun... ...yani o başındaki felaketi, zorluğu kaldıracak hiçbir şey yok. Ama başka bir alternatifin de olmadığı için... ...tabii sen zaten fasık, küfre giden bir insansın belki de... ...başka bir alternatifin olmadığı için... ...ve bir şey de kaybetmeyeceğin için... ...çünkü söz parayla değil... ...yani kimse senden bir şey istemiyor... Hemen o anda Allah diyebiliyorsun ve o anda da görüyorsun sıkıntılarının ne yapabildiğini, gittiğini. Yani hiç mesela hayatında hiç bilmediğin bir sebepten dolayı yolunu değiştiriyorsun. Yani normalde her zaman sağdan giderken bir ara hiç bilmediğin bir sebepten dolayı içinden soldan gitmek geçebiliyor ve gidiyorsun da. Bir bakıyorsun sağda büyük bir olay olmuş, belki bir bina çöktü veya bir... Bir binada tüp patladı veya bir saksı düştü Birisinin kafasına öldü de sonradan haberim var Bir sürü şey olabilir ya Hissediyorsun ki Allah Subhanahu ve teala Bir yaratıcı var ve seni irşad ediyor Sen ona bir kulsun Zorunlu kulluktur o tamam. O yüzden Fıtrat, akıl, his ve din delaletler Din de zaten bellidir Tamam İkincisi baktığımızda Ne diyor meleklerine iman Alimler de diyor ki Şimdi melekler ne? Nurdan yaratılmışlardır Gaybi bir alemdir. Nurdan yaratılmışlardır. Gaybi bir ney? Alemdir. Dört temeli kapsar meleklere imanında. Birincisi, önce varlıklarına iman edeceksin. Varlıklarına iman ederiz. İki, ismini bildiklerimize öylece ne yaparız? İman ederiz. Mesela Cebrail el gibi. O zaman baktığımızda bir, meleklerin vücudiyetine iman. İki, bu var olan meleklerden bize isimleri bildirilenler olmuş. Bunlara da bu şekilde ne yapmak? iman etmek. Onlardan isimlerini bilmediklerimize ise icmali olarak iman etmek. Yani biz e, Allah Subhanahu ve teâlâ'nın haber verdiğinizce melekler biliyoruz ama ismini bilmiyoruz. Onlara da icmali olarak biz ne yaparız? İman ederiz. 3. sıfatlarını bildiklerimizde bildiklerimize de ne yaparız? Öylece iman ederiz. Çünkü bazı meleklerin özellikleri, hatta sıfatları bize bildirilmiş. Mesela Nebis Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'ı ne yapmış? kendisi Cebrail Aleyhisselam'ı e, e, asıl e, sureti üzerine görmüştür mesela kendisinin 600 Kanada olduğunu belirtmiştir bize Ufu sardığını vesaire belirtmiştir sıfatlarından da bize bildirilen şekli bildirilen halini olduğu gibi e, alırız kabul ederiz iman ederiz Tamam dördüncüsü bunlara verilmiş Allah süpha ve Teala tarafından verilmiş bazı ne bazı görevler var Mesela işte bunlarda, bunlara da böylece iman ederiz. Mesela ölüm meleği gibi, kabir melekleri gibi. Tamam? Bunlara da aynen böyle ne yaparız? Gece gündüz melekleri gibi vesaire. Böylece iman ederiz. Genelde bu dört temel üzerine döner. Melekler hakkındaki bize bilgi, Allah'a isyan etmediklerini, emr oluncularını yaptıklarını vesaire. Tamam? Üçüncüsü kitaplara iman. Yine bu da dört şeyi kapsar. Kitaplara da iman dört temeli kapsar. Birincisi, hak olarak Allah subhanehu ve teala tarafından geldiğine öncelikle ne yapacağız abi? Öncelikle iman edeceğiz. Bu bir. İki, isimlerini bildiklerimize de ne? Aynı o şekilde iman edeceğiz. Mesela Tevrat, İncil, Zebur değil mi? Bunlar isimleriyle bize bildirilmiş. İsimlerini bilmediklerimize de ne yapacağız? İcmali olarak. Tamam. İcmali olarak ne yapacağız? İman edeceğiz. Üçüncüsü, getirdikleri sayı haberlere ne yapacağız? iman edeceğiz. Dördüncüsü içinden mesk olunmamış olanlarla ne yapacağız? Amel edeceğiz. Diğer kitaplardan eğer bizim dinimize muvaffakat edecek şeyler varsa o diğer kitapların içeriğiyle de amel ederiz. Ama o zaten bizim kitabımızla amel etmek demek olur. Yani e, şu anda mesela diğerleri tahrif edilmiş. E şimdi nereden bileceğiz hangisi tahrif edilmiş? Hangisi edilmemiş? Zaten tevhide aykırı şeyleri almıyorsun ki orası tahrif kısmı. Diğer kısmı bizim kitabımız bahsetmiyor ama dine ters de değil orada susarız. Bizim dinimize muvaffakat ediyorsa o zaten bizim dinimizdendir. Onunla amel ederiz ama onunla amel etmek o kitapla amel etmek demek değildir zaten. Neden? Çünkü bizim dinimizde var. Bizim dinimizin kitabıyla ne yapmak? Amel etmek. O yüzden nesholunmamışlarla diyoruz. O da Kur'an-ı Kerim'e has. Diğerleri zaten hükümü bellidir orada ne yapacağımız. bizim kitabımıza döndüğümüzde nesk olunmamışla ne yapmak abi? Amel etmek. Bir. Tekrarlıyorum. Hak olarak Allah'tan geldiğine inanmak. İsimlerini bildiklerimize öylece inanmak. Tevrat, İncil, Zebur gibi vesaire. İsimlerini bilmediklerimize icmali olarak iman etmek. Bu ikincisi. Üçüncüsü getirdikleri haberleri ne yapmak? Haberleri, saya haberleri ne yapmak? İman etmek. Dördüncüsü nesk olunmamışlara ne yapmak? Nesk olmamışlarla amel etmek. Kitaba iman budur. Tabi hikmetini bilip, bilelim, bilmeyelim ne yaparız biz buna? Bu kitapların söylediklerine, emrettiklerine ne? Teslim oluruz. Hikmetini bil veya bilmeyelim. Tamam. Şimdi dördüncü asıl burada müellifin zikrettiği, ne diyor müellif? Allah'a, meleklerine, kitaplarına iman. Şimdi kitaplarına imanı da anlattık. Sonra ne? Resullerine iman. Resullerine. Resul huwa men uhiye ileyhi eee min el beşer beşer en müstakil ve o mira be tebliği Resul Budur. Kendisine müstakil bir din ne yapılmış vahy edilmiş ve bunu tebliğ etmekle indirilmiş eee görevlendirilmiş bir beşerdir. Resul bu. Şimdi ilki yani dikkat edecek olsan hepsine böyle icmali genel böyle kalıplarıyla iman edilmesi gereken şeylerin sınırlarını belirtiyoruz burada. Resule geldiğimizde diyoruz ki O beşerden bir insandır. Kendisine mustakil bir vahiy ne yapılmıştır? E, tebliğ edilmiştir, vahy edilmiştir. Mustakil bir vahiy, din vahy edilmiştir. Ve bunun tebliğiyle ne olmuştur? olmuştur. İlki Nuh aleyhisselam'dır. Sonuncusu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوهِنْ وَالنَّبِيِّينَ min بَعْدِهِ Biz e, sana vahy ettik. Nuh'a ve ondan sonra ki nebilere vahyettiğimiz gibi biz sana da ne yaptık? Vahyettik. Resullere iman da dört şeyi kapsar. Dikkat edip dört dört dört. Böyle olmuş yani. Resullere iman da dört şeyi kapsar. Bunların birincisi şudur. Bunların Risaleti Allah tarafından haktır. Birincisi bu. Buna iman edeceğiz. Bu Resullerin Risaleti Allah tarafından haktır. İki, isimlerine bildiklerimize o şekilde iman ederiz. Mesela işte İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam gibi. Tamam. İsimlerine bilmediklerimize de ne yaparız? İcmali olarak iman ederiz. Mesela bu saydığımız işte İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam değil mi? Evet. Ve Nebi sellem, yani Muhammed aleyhissalatu Vesselam. Bunların beşi nedir abi? Bunların beşi ulul azımdır derler. Tamam. Ulul azımdır. Bu beşer resullerden ulul azm olanlardır. En faziletlileridir. Allahu Teala Kur'an'da iki yerde bunları beraberce ediyor. Mesela Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ve iz akazna minen nebiyine misakahum. Yani biz nebilerden misaklarını almıştık. Bunlardan kim bunlar? Ve minke ve senden, değil mi? Ve min Nuh'un, Nuh'tan ve İbrahim, İbrahim'den ve Musa, Musa'dan ve İsa bin Meryem. Meryem oğlu İsa'dan. Tamam. Bu beşi. Uylu bu lazımdır. Bunların en faziletlileri, bunların en faziletleri, ittifakla en faziletlisi Nebis-i Sallam'dır. İcma var bunda. Sonra İbrahim aleyhisselam'dır. Ehl-i Sünnet'te icma var. Diğer üçü, yani Musa, İsa ve Nuh Aleyhisselam, bunlarda ihtilaf var. Hangisi hangisinden daha faziletli? Ama İbrahim aleyhisselamla, Muhammed aleyhisselatu vesselamın, diğer üçünden, daha faziletli olduğu icma, İkisi arasında da yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile İbrahim aleyhisselam arasında da en faziletlinin yine Nebi sallallahu aleyhi ve ne var İcma var. Bunun bir kere en büyük delili bu ikisinin diğer üçünden daha faziletli olduğunu. Allah Subhanahu ve Teala İbrahim aleyhisselamı hullayı ispat etmiştir. Yani onu halil edinmiştir. Tamam? Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i de ne yapmıştır? Halil edinmiştir. Baktığımızda İbrahim aleyhisselam ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ispat edilmiş. ve sadece peygamberlerden bu ikisine hulle. Hullenin tarifi ise hulle alimler der ki hulle derece tun fevkal muhabbe muhabbetin üst derecesidir. Tamam. Muhabbetin ney? Üst derecesidir. Ve sadece İbrahim aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi bu yapılmış ispat edilmiş. O zaman ne dedik? İsimlerini bildiklerimize bu şekilde iman ederiz. İsimlerini bilmediklerimize ise icmali olarak ne yaparız? İman ederiz. Bu da nedir? Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْ هُمْ مَنْ لَمْ عَلَيْكَ Biz e, senden önce ne yaptık? Resuller gönderdik. Onlardan kimini sana kıssa ettik? Kimini? etmedik. Demek ki edilmeyenler var. İsimleri bildirilmeyenler var. Bunlara da ne yaparız? Böyle Resullerin olduğunu biliriz, iman ederiz. Ama icmali olarak. Tamam O zaman bu birinci kısmı. Yani biz dedik ya, Resullere iman dört mertebe. Bu birinci mertebesi, şey ikinci mertebesi 3 Üçüncü mertebesi onlardan sahih olarak gelen haberleri ne yapmak? Tasdik etmek. Onlardan sahih olarak gelen haberleri tasdik etmek. Dördüncüsü, bize gönderilenlerin ki o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır şeratiyle ne yapmak? amel etmek şeratiyle ne yapmak? amel etmek o zaman baktığımızda Resullere e, iman dört şeyi kapsıyor dedik toplu olarak bunların Risaleti Allah tarafından haktır isimlerini bu birincisi ikincisi isimlerini bildiklerimize o şekilde iman ederiz bilmediklerimize de icmali olarak iman ederiz bu ikincisi üçüncüsü onlardan sayı olarak gelen haberleri tasdik ederiz, dördüncüsü bize gönderilenlerin ki o da dedik ne bir hassaslımdır şerati ne yapmak amel etmek. Şimdi müellifin zikrettiği metinde ahiret gününe iman ki bunu delillendirmişti zaten Allah da ve Teala bunu zikretti zaten ayetinde. Ahiret gününe iman da üç şey içerir abi üç şey içerir bir dirilmeye önce iman ederiz iki hesap ve karşılık bulmaya iman ederiz. 3. cennet ve cehennem. Çünkü baktığımız zaman ayetler alakalı mevzu zaten bu içinde dönüyor. Tabi alimler bunu ek olarak şunu diyor: ölümden sonra, ölümden hemen sonra vuku bulacak olaylar da buna dahildir. Mesela kabir sorgusu, kabir azabı gibi vesaire. O zaman ne? 3. bir dirilmeye, 2. hesap ve karşılık bulma olayı, 4. Cennet, cennet ve cehennem sonuç yani. O zaman ilk başlangıç olarak şöyle diyebiliriz. En başlangıç olarak soru kabir sorgusu, kabir azabı veya nimeti. İki, e, dirilme. Üç, hesap ve karşılık olayı. Dört, cennet ve cehennem olayı. Böyle de dörde de bölüyoruz. O zaman şu ana kadar hepsinden dörder tane zikrettik. Tamam mı? Evet, müellif ne demişti? Ve kadere. Şimdi kadere iman Bunu daha önceki derslerde anlattığımız için e, burada e, yine muhtasar olarak geçeceğiz. Gerçi daha önceki derslerde de çok tavsilli işlemedik. Çünkü üç esasın konusu değil. O ileride inşallah. Kaderin de dedi ki dört mertebesi var. Sübhanallah. Baktığınız zaman hep dört çıkıyor. Kaderin de dört mertebesi var. Birincisi ilmi. Allah önce bilir. Yani Allah Sübhanallah ve Teala biliyordu zaten. Ezeli ilmi o. yaz Yazması dilemesi ve yaratması, bilmesi, yazması, dilemesi ve yaratması. Yani Allah Sübhanehu ve Teala ezeli ilmiyle her şeyi zaten ne bilir. Sonra Allah Sübhanehu ve Teala yaratıyor. Şey yazıyor. Kulları yaratmadan, 50 mahlukatları yaratmadan 50 bin sene önce kulların, mahlukatların kaderlerini yazıyor. Tamam? Sonra Allah Sübhanehu ve Teala onu diliyor. Sonra ne yapıyor? Yaratıyor. Mesela hemen örnek verelim. Ahmet isminde bir tane çocuk. Allah Subhanahu ve Teala onu ezeli ilmiyle zaten biliyordu. Sonra ne yaptı? Yazdı Allah Subhanahu ve Teala yazdı. Ahmet diye birisi ne yapacak? Şu ta, şu zamanda doğacak. Doğacak bu. Sonra doğma vakti geldiği zaman Allah Subhanahu ve Teala onu diliyor. Sonra Ne yapıyor? Yazıyor. E, yaratıyor onu. Bu dört mertebe. Şimdi zaten bilmesi maruf. Yazmasını anlattık. 50 bin sene önce. Mahlukatları yaratmadan önce. Dilemesi Allah subhanehu ve teala bir şey e, yaratmak istediği zaman ona ne der? Ol der. O da verir. Yani demek ki önce diliyormuş. Sonra olu veriyormuş. O da yaratılıyormuş yani. Tamam mı? Bu dört mertebe maruf zaten. Şimdi müellifin zikrettiği ayete dönelim. Müellif bu altı rükmü hangi ayet zikretmişti? Allah subhanehu ve teala'nın şu ayetini. Leysel birra en tuvellü vücuhakum qibelel maşriki vel maghrib. Bir. Biz buna bir diyoruz. Açmayalım fazla. Yani iyilik diye tercüme ediyoruz da bunu daha şimdi açacağız. Leysel birra en tuvellü vücuhakum qibelel maşriki vel maghrib. Bir. Yani iyilik. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafından ne? çevirmeniz değildir. Walakin el ancak bir yani iyilik nedir? Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman edenlerin neydir? İyiliğidir. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki bir. Şimdi el-bir dediğimiz ayette iyilik diye tercüme ediyoruz onu. El-bir takvadan ayrı olarak zikredildiğinde yani tek başına zikredildiğinde bunun içine fiilleri Yapmak ve edilenden haramlardan kaçınmak da girer bu bir kelimesinin içine. Çünkü neden? Haramlardan kaçmak iyilik midir? İyiliktir haramlardan kaçmak. Yani eğer sen Allah rızası için kaçıyorsan bir iyiliktir. Fililere de yapmak zaten iyilik. O zaman bu bir umum, umum olduğu için ikisinde kapsar, tamam? Ancak takva ile beraber zikredilirse, düşün ki bir ve takva geçti. Naslardı? Gördün. Bir ve takva. O zaman el bir. Fiilleri yapmak. Fiillere itaat edip yapmak. Fiilleri. Takva ise haramlardan kaçınma içerir. Tamam Burayı anladık. Şimdi birazdan buna yine döneceğiz ama e, ispat noktasında döneceğiz. Bunu şimdi kaba olarak böyle bilin. Şimdi biz Ve hemen e, bağlantı kopmasın diye tabii bunu burada anlatalım. Şimdi iki kavramdan biz zikretmedik mi abi? İki kavramdan bahsettik, değil mi? İki kavramdan. Bu iki kavramdan birincisi ne? Bir. İkincisi takva. Bu bu ayete bakalım şimdi. Ayette ne diyor? Diyor ki: "Leys al birr <gülüyor> antu waluhujuhakum Bir, Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmek değildir. Neymiş bir? Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmeni etmektir. Bir buymuş. Peki bunlar imanın şubelerinden mi? Hatta en üst şubelerinden. Demek ki imanın şubeleri neydenmiş? Birdenmiş. Hmm. O zaman bu ayet imanın şubelerinin birden olduğunda delildir. O zaman anlaşılıyor ki haramlardan kaçınmak da birdendir. Nasıl anlaşılıyor bu? Bak âlemler nasıl istifad etmiş. Buradan Anlıyoruz ki biz bu Allah'a, meleklerine, iman vesaire bunlar birden. Bir kelimesine dair iyilik dediğimiz iyilikten imanın şubeleri çünkü bunlar. Anlıyoruz ki imanın şubeleri burada iman şubelerinden 4-5 tanesini zikretti ama buradan bize şu usulü verdi. İmanın şubeleri birdenmiş. Bunu anladık. O zaman bir eşittir ne? İman. Peki iman hem haramlardan kaçınmak hem de iyilikleri yapmanın ta kendisi değil mi iman? O zaman anlıyoruz ki bir hem haramlardan kaçınmak hem de iyilikleri yapmak. ortak ismi olduğunu anlıyoruz. Çünkü bir eşittir iman. Yakaldık mı abi bu ince noktada? Alimler buradan yakalıyor. İki kavram zikrettik. Bir ve takva bu ayet imanın şubelerinin birden olduğuna delildir. Çünkü birinin ne olduğunu tefsir etti. Allah'a meleklerine iman diye. O zaman anlaşılıyor ki haramlardan kaçınmak da birdendir. İyiliktendir. Çünkü iman hem itaati yapmayı hem de haramlardan kaçınmayı içerir. Tamam. Aynı şekilde takva da mesela kullanılır. Kendisiyle ne kastedilir? Haramlardan tek başına. Hem haramlardan uzaklaşmak, hem de ne iyilikleri yapmak. Delili mesela. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyurur? İnne ekramakum, indallah etkakum. Sizin Allah katında en keriminiz. en takvalı olanınızdır. Yani imanlı olanınızdır. Anladın mı? Yani birisi birisinden daha çok imanı varsa, ebürü imanı daha zayıf olan daha takvalı olamaz. Tamam. Çünkü takva iman ta kendisidir. Şimdi buradan ne diyor? Sizin en iyiniz kim? Allah katında ne? En e, takvalı olanınızdır. Tamam mı? Mutlaki olanınızdır. O zaman demek ki takvadan buradan ne anlıyoruz? Yani en imanlı olanınızdır. O zaman takvada tek başına zikredildiği zaman Hem hayırı yapmak, hem de fiillerden ne? Kaçınmayı gösterir. Şimdi abi bak, burada bir ince bir nokta var. Tabi bunu da kısaca anlatıp dersi bitireceğiz. Bugün fazla da uzunmayacak ders. Şimdi ayete baktığımızda diyor ki bir, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmek değil. Neymiş? Bak, Allah'a Değil mi? Evet. Ahiret gününe meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmek. Beş tane. Kader zikredilmiyor ayette. Müellif ayette o kader zikredilmediği için, çünkü altı tane iman rükünleri. Kaderi ne yaptı? Ayrı bir delille ki bu da ayet zaten. Zikretti. Neydi ayet? Biz her şeyi bir kader üzerine yarattık. O zaman her şey kader üzerine yaratılmış. Ama Gel gör ki bu kaderi bu ayette zikretmiyor ayrı. Zikretmemesi zaten olmamasını hiçbir zaman gerektirmez. Ama ayrı zikretmiş. Bur Buraya aklımıza tutalım. Cibril hadisine dönelim. Anlattığı zaman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine iman vesaire diyor. Ve kadere de diyor bak. Onu da böyle bir atfetmiyor. Baktığımız zaman naslara birçok yerde görebiliyoruz. Hep bu rükümler yan yana zikrediliyor. Kader bunlardan... Ayrı zikredilmiyor bunlarla beraber. Ayrı bir nasıl olarak zikrediliyor. Evet. Cibril hadisinde bile mustakil olarak ekstradan biz zikrediliyor. Allah'a meleklerini hep Allah'a atfediyor, atfediyor. Sonra diyor ki ve kadere de. Evet. Tamam. Yani şimdi Allahu alem. E, alimler bunu hakkında konuşmuşlar ama Allahu alem en güzel şeylerden bir tanesi. Şöyle hemen tahtıda da Bir kaderin dört mertebesi var. Kader. Kader. Bu birincisi ilim dedik değil mi? İkincisi yazma. Üç dileme. meşiyet et yani. meşiyet et yazın bunu Dördüncüsü yaratma. Doğru mu? Şimdi ilim Allah subhanehu ve teala'nın ismi mi? Şey e, sıfatı mı? Sıfatı. Hangi sıfatı? Yani e, isim sıfatlarla alakalı değil mi? Sıfat. Sıfat. Allah subhanehu ve teala'nın sıfatı. Yazma sıfatı. Dileme sıfatı. Bu üçü hangisi isim sıfat? Evet. Sıfat tevhidinden. Evet. Doğru mu? Evet. Yaratma. Hem rububiyet hem de isim sıfat. Evet. Rububiyet. Evet. Hem de i̇sim, e, yaratma sıfatı bulunduğu için isim sıfat. Evet. Doğru değil mi? Abi? Şimdi baktığınız zaman Allah subhane ve teala ile alakalı Allah subhane ve teala ile alakalı Allah subhane ve teala ile alakalı Allah subhane ve teala ile alakalı Baktığınız zaman kader eşittir Allah subhane ve teala'nın rubviyeti, uluhiyeti isim sıfatları budur zaten kader. O yüzden baktığımız zaman bu Allah'a imana dahil olduğu için tamamıyla Allah subhane ve teala ile alakalı. Allah'a imana dahil. Tamamıyla. Böyle olduğu için alimler o yüzden bazı alimler diyor ki zaten kader Allah'a imana dahil olduğu için ayrıyetten önemine vurgu babında zikredilmiştir. Ve kadere de iman diye. Veya bazen hiç zikredilmemiştir. İşte bu ayette olduğu gibi. İyilik budur budur diyor. Yok hiç kader içinde. Çünkü Allah'a imana dahil zaten. Allah'a imana dahil. Mustafir olarak. Tamam. Burayı da anladık inşallah. Kısaca söyleyeceğimiz bunlar. İnşallah önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam ederiz. Zaten 3 esasta önümüzdeki ders bir kısım daha var kısa. Orayı anlatacağız. Sonra son asıl ki o da e, peygamber aslı. Yani din, e, Allah din ve peygamber değil mi? Peygamber olan 3. asla giriş yapacağız. O da 2-3 ders sürer en fazla inşallah. Sonra zaten 3 esası böylece bitirmiş olacağız. Bugün 18. dersti. Yani 21-22'de Allah-u Alem. inşallah biter. Hadi Allahu a'lemu sallallahu aleyhi ve sellem nebiyna Muhammed ve alihi ve sellem.